251. Konu, Ebu Horeiren'in açlıktan karnına taş bağlaması. Ebu Horeiren şöyle anlatıyor: Andolsun, ben açlıktan yatıyordum ve karnımın üzerine taş bağlıyordum. Bir gün ashabın gidip geldiği yolun kenarına oturdum. Ebu Bekir radıyallahu anh'a geçti. Ondan Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Benim bu ayeti sormamın maksadı beni evine davet etmesi ümidiydi. Fakat davette bulunmadı. Ömer geçti. Yine Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Maksadım gel de gidelim demesiydi. Fakat Ömer bunu yapmadı. Sonra Hazreti Peygamber geçti. Benim yüzümden durumu anladı ve ey Bahireyre dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Arkamdan gel buyurdu ve beni alıp evine götürdü. İçeri girince büyükçe bir kapta süt gördüm. Hazreti Peygamber ailesinden bu sütün nereden geldiğini sordu. Onlar da, falan adam veya falan adamın ailesinin kendilerine hediye ettiğini söylediler. Hazreti Peygamber bana, ey Ebu Hir, dedi. Ben, buyur, ey Allah'ın Rasulü, dedim. Git, safdekileri çağır, dedi. Saf ehli Müslümanların misafiriydi. Onlar, ev, mal mülk edinmemişlerdi. Hazreti Peygamber'e bir hediye geldiği zaman, kendisi ihtiyacı kadar aldıktan sonra gerisini onlara gönderirdi. Eğer zekat gelirse, onun hepsini onlara gönderirdi. Hazreti Peygamber bana, git onları çağır, deyince üzüldüm. Çünkü sütü görünce bana bir gün bir gece yeteceğini düşünmüştüm. Onları çağırsam elçi olduğum için sütün hepsini onlara içirmem gerekirdi. Allah'ın ve Peygamberinin emirlerini yerine getirmek gerekir, diyerek gidip onları çağırdım. Gelip yerlerini aldıklarında, Hazreti Peygamber bana, ey e Bahir, şu sütü al, onlara ver, dedi. Ben kabı alıp onlara verdim. Baştaki kişi kabı kafasına dikiyor, kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı ötekisine veriyordu. Böylece Rasulullah'a kadar geldi. Rasulullah kabı kaldırdı. İçerisinde biraz süt vardı. Sonra başını kaldırdı. Bana bakarak tebessüm etti ve ey e bahir dedi. Buyur ya Rasulallah dedim. Benle sen kaldık dedi. Ben de evet ya Rasulallah doğru söylüyorsun dedim. Otur iç dedi. Oturdum içtim. Sonra bana iç dedi, yine içtim, o bana durmadan iç diyor, ben de durmadan içiyordum, nihayet ona seni hak ile peygamber olarak gönderene yemin ederim, artık içemem dedim, çünkü artık bende içecek yer kalmamıştı, o zaman Hazreti Peygamber benden kabı istedi, kabı kendisine verdim, geriye kalanı da Hazreti Peygamber içti.